Şanları kim çalsın? Nuriye Akman. Bir papa daha geldi geçti sayın seyirciler. Aksaray'ın muhteşem atmosferinde kabuller, camide huzur duruşları, kilisede ayinlerle, güvercin uçurmalarla, hediye teatileriyle. Katolik liderin araba ve konaklama seçimindeki mütevazılığını görerek, kara, hava ve denizden gelebilecek tehlikelerden koruyarak papalara soru sorulamayacağını peşinen kabullenip, münasebetsiz meraklarımızla onu üzmeyerek. Çıktık açık alınla bu savaştan da elhamdülillah. Ziyaretin Vatikan-Türkiye ilişkilerine meçhul katkısı, şantada keklik dursun, Cübbeli hocanın kutsiyet benahlarına papalığı bırak, Müslüman ol çağrısı neşemize neşe kattı doğrusu. Davetin papaya ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Varsayalım, Duydu bu cüretkar teklifi ve düşünmeye başladı. Herhalde cümle Müslüman ülkeler resmi geçit yapacaktır zihninde. Arabistan'ı mı baz alsa acaba, Malezya'yı mı, Pakistan'ı mı, İran mı daha Müslümandır, yoksa Türkiye mi? Ritüellere değil, dinin hayata nasıl geçtiğine bakacaktır mecburen. Adil bir yönetim kurabilmişler mi? Zenginlikler tüm kesimlerde eşitçe paylaşılıyor mu? Herkes can... Ve mal güvenliğine sahip mi? Yaradan sevgisi tüm yaratılanlara koşulsuz gösteriliyor mu? Bir entelektüel olan papa bu tür göstergeler üzerinde ülke ayrımı yapamayınca madem teklif bir Türk'ten geldi vardır bunda kutsal babamızın bir hikmeti deyip Türkiye hakkında kurmaylarından rapor isteyecektir. Önüne konulan dosyada yolsuzluğun alıp başını gittiğini, yargının felç olduğunu, adalete inancın sıfırlandığını, rüşvetin hediyeleşme olarak görüldüğünü, yayın yasaklarını, cemaatlerin külliyen legal görünümlü illegal yapılar olarak fişlendiğini, ağaç katliamlarını, kentlerin rant için çölleştirildiğini, ölümlü iş kazalarının çığ gibi büyüüşünü, bilime hislerle varıldığını gördüğünde, madem Hristiyanlardan daha medeni bir düzen kuramamışlar, ne diye boş yere başımın üstündeki kutsal haleden vazgeçeyim ki? diyecektir. Koskoca papa, dini lider sıfatıyla cübbeli hocayı muhatap alacak değil ya. Devlet başkanı sıfatıyla papayla farklı düşündüğümüz konu yok. Sözüne güvenip Tayyip Erdoğan'a da açamaz kalbini. Muhatabının maazallah birden nevri döner ve sen kendi papazlarının yaptığı çocuk tacizlerine bak önce. Ey kutsiyetine sığındığım zat derse al başına belayı. Bu durumda çocuk tacizcilerini satanistlerle eşdeğer tuttuğunu tekrarlayarak biz Tanrı'ya ihanet eden fedofil rahiplere sıfır tolerans gösteriyoruz. Peki siz ekibinizdeki yolsuzluğa karışanlara ne yapıyorsunuz diye sorması icap edebilir. Erdoğan ne alakaya biz Vatikan'ın banka hesaplarından suale ediyor muyuz diye çıkışsa ve peki siz Hristiyan ülkelerde Müslümanlara ayrımcılık yapılmasına, bir minarenin bile sorun olmasına ne buyuruyorsunuz? Mukabelesiyle devam etse. Eyvah eyvah, bu labirentten çıkış yok. En iyisi bırakalım bu latifeleri. Herkes merkezinde kalsın, kendi dininin istediği en ahlaklı adam olsun. Ara sıra el ele göz göze fotoğraflar verilebilir tabii. Alınlardan öpüp sırtların sıvazlanma işi de daha çok aynı dinden olanların harcı. Misal, 1054'te birbirlerini aforoz edip bu kararlarını 1964'te kaldırarak Kudüs'te kucaklaşan Katoliklerle Ortodokslara 2014 Türkiye'sinden gönderilen tarihi selam. Maya ancak tutmuş olsa gerek ki Katolik Papa Ortodoks ayinine katılımının ardından kiliselerin birleşmesini istedi. Ona göre bu ne birinin diğerinin yönetimi altına girmesi ne de asimile olmak demekmiş. Tam anlayamadık tabii. Papa Ortodokslardan bile Katolik olmalarını beklemiyor mu yani? Birleşme hangisinin liderliğinde olacak? Teolojiler ve ritüeller nasıl uzlaşacak? Aman bize ne? Gerçi sonuçlar Türkleri de bağlayacak ama şimdilik mesajların bize dönük anlamına bakalım. Papa, Türkleri, ben Ortodoksların da hamisiyim. Sakın ha üzmeyin din kardeşlerimi. Bakın yakında yek vücut olacağız diye uyarıyor mu acaba? Artık ayrı ayrı hareket etme lüksüne sahip değiliz diyen Patrik Hazretleri, papayı takkesinden boş yere öpüp takdis etmedi herhalde. İssiyatı, bu Türkler hala bizim ekümenikliğimizi tanımıyor. Mütekabiliyet diye tutturdu. Ruhban okulumuzu bir türlü açmıyor. Vakıf mallarımızın tamamını alamadık. Zaten bir avuç kaldık. Aman papa, kurtar bizi. Şeklinde de tercüme edilebilir pekala. Kendi Müslümanlarına zulmeden bir yönetimden beklemek abes olacak ama keşke vatandaşımız Bartelemus'u ele güne muhtaç etmeyip kendi ortodokslarımıza ihtiyaçlarını seve seve verseydik de ahirette Allah'ın hakkını kuldan kaçırdığımız için Sorgulanmasaydık. Keşke bizimle yaşadıkları için mutlu olsalardı da gücümüze güç katsaydık. Keşke çanları biz çalsaydık.